Muhterem Müslümanlar, ifadede ve istifadede inayet ilahi bizlerle beraber olsun. Bundan sonraki derslerde inşallahü teala, ala kaderil imkan, <gülüyor> münasebet kurabildiğim nisbette, erkan İslamiye'yi anlatmaya çalışacağım.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 Hepsinde hemen hemen biraz farklı anlatılır. Müslim ve neseyinin anlatış tarzı birbirine yakındır. Şanlı halife-i zemin Hazreti Ömer radıyallahu an Hazretleri buyurur ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'la saadet meclisinde oturuyorduk. Dışarıdan birisi girdi içeriye bembeyaz elbiseler içinde dim siyah saçlı Medineli olmadığı belliydi fakat üzerinde hiç yolculuk eseri de yoktu. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı sordu, yanına yaklaştı, diz dize verdi ve sonra Akhberine anil İslam dedi. Ya Muhammed bana İslam'ı anlat. Ya Muhammed bana imanı anlat. Ya Muhammed bana ihsanı anlat dedi.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 soru soruyor sonra da tasdik ediyor. Buradan isabetli cevabını alınca Mel İslamu ya Muhammed dedi İslam nedir? Enteşhed en la ilahe illa ve Muhammed Resulullah. Ve tuqima salata ve tu'ti ezekata ve tusuma Ramadan ve tahcu'l beyte in istata'te iley. İslam, mabudu mutlakın mabud olduğuna şehadet etmen, asarıyla, sanatıyla kendisini tanıttırmaya mukabil bir dellal halinde onu bize tanıtan Hz. Muhammed'in elçi olduğuna şehadet etmen, sallallahu aleyhi ve sellem, namazını dosdoğru yerine getirmen, zekatını tas tamam, eda etmen,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 hadisin ifadesiyle Rabbini görüyor gibi ona kulluk yapmanın ifadesi olan ihsanı sordu. <gülüyor> i̇hsan'ı da bana anlatır mısın? Allah Resulü, İhsan nedir? اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ <gülüyor> فَاِنَّهُ Allah'a karşı ubudiyetin, Allah'a karşı itaatin,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 bütün peygamberlerin peygamberliğinin şahididir Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam. Öyleyse biz en son elçinin elinden mi tutarız? Eteğine mi sarılırız? Arkasında kemerbesteyubudiyetle mi dururuz? Sen doğru söylüyorsun. Seni tasdik ettik mi deriz? Ne dersek diyelim? Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. <gülüyor> Zerrât-ı vücudumuzla şahadet ederiz ki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 Hatta cürmünün büyüklüğüyle beraber azamet ve na namütenahi olan Allah'la münasebetinin adıdır. İçinde derinleştiği nisbette insan adeta namütenahi bir mahiyet arz etmeye başlar. Bunun tarifini getiren İslam'dır. Ve bu tarif nebinin dilinde ifadesini bulur.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 Gina senin söyleyeceğin sözü söylüyorlardı. Rabbena vec'alna muslimin lek ve Ben umumlamına şöyle şöyle diyeyim. Rabbena vec'alna muslimin lek amin. Bizi sana teslim olanlardan kıl Rabbim. Rabbena vec'alna muslimin lek ve min zurriyetina. ve oğlumu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 فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّمَا عَلَيْتِ اِثْمَا الْاَرِس۪يِّينَ veya yerisiyyin. Süryanice veya İbranice bir kelime değişik şekillerde rivayet ediliyor. Şayet yüz çevirirsen, şayet hakka karşı kulağını tıkarsan hireklüs ediyor. Sen başta olduğu için, senin Müslümanlığın nasıl başkalarının Müslümanlığına vesile, öyle de küfrün, dalaletin ve küfranın, başkalarının bocalamasına vesile olacaktır. Binaenaleyh vizrinle beraber başkalarının günahını taşıyacaksın. Bu raiye, bu hakime, kaymakamdan devlet reisine karşı bütün mes'ullere tevcihi kelamdır. fe inne aleyke itmel veya yerisiyin veya ersiyin eslim teslim. İslam'a zimamı teslim et, selameti bul. İslam bir inkiyattır. İnsanın düşüncede, tasavvurda, amelde, pratik hayatta Allah'a teslim olması demektir. Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. La şerike ve bizden emredildi ve ben ilk Müslümanlardanım. Sadık Allah'ın yüceliği. Habibimiz İshak'ın söyle. Ne söyleyecek? Adem'in Nuh'un söylediği sözü söyleyecek. İnne salati benim namazım ve ki bütün taatım Allah'a karşı menasik olarak yapacağım her şeyim. Ve mahyaye hayatım ve memati ölümüm. Hayat ve ölümün zimamdarlığı, o da Allah'a ait. Lillahi Rabbil alemin. Rabbi alemin olan Allah'a aittir. Bütün kevn-ü fesadı elinde tutan Allah'a teslim olma. Bütün dünya ve ukbanın zimamı elinde olan Allah'a teslim olma. Sistemden, sistemlerden, zerrata kadar her şeyi sevk ve idare eden...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 Tarihe binip hangi devre aşarsanız aşınız, bir nebinin ses ve soluğunu duyacaksınız. Kur'an haber veriyor. وَلَقَتْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلُّ اُمَّتِ الرَّسُولَ مِنْهُمْ أَنِى بِدُ ve وَجْتَنِبُ تَعُوتُ Kasem olsun ki her ümmetin içinde bir nebi gönderdik. Bir Resul gönderdik onlara. Allah'a kulluk yapsın, tağutlardan iştinab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 O meseleyi karıştırmıyoruz. Ayrı bir mevzu. Hangi peygamber nerede zuhur ederse içinde zuhur ettiği milletin dilini konuşacaktır. Yübe yine lehum. Ta her mesele herkese ap açık anlatılmış olsun. Ta her şeyi vuzuhuyla onlara beyan etmiş olsun. Beşer nebilerin arkasında anlayacağı şeyi anlat. Nebinin arkasına takılmayan.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 Sahanın genişliğini düşünün, Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın manyetik alanını düşünün, manyetik alan gibi nesbi gayri sahih kelimelerin ne kadar soğuk kaçtığını size hissediyorsunuz. Cazibeyi kutsiye dairesi ne kadar muhteşem? Cazibeyi kutsiye dairesini düşünün Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın. Cibril dahi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 ve leyl izâ as'ase fe's-subh izâ tanaffas. İnnehu la kavlu Cibril anlatılıyor. Mütaîn <gülüyor> sem'en Hem itaatlı hem de emniyettedir o. Senin sayende Kur'an gelince ben de teminata ulaştım. Artık akıbetimden endişem yoktur eminim. Allah'a hamdolsun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 Yine onun ifadesi olarak onun ifadeleri içinde rahmet-i istifadede en birinci olanlar olarak idrak edin. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a ümmet olduğunuzu Ramazan-ı Şerif rahmet ayı, siz rahmet ümmeti, o rahmeten lil âlemin, Kur'an alemlere rahmet, siz ahirette ümmeti merhume, nasıl hepsi bir araya gelmiş hadisin nesi içinde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ O bütün alemlere rahmet. Peygamberlik manzumesi onunla sona eriyor. Eşhedü enne Muhammeden abdhu ve rasuluhu. Şahadet ederim ki Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam Allah'ın şanlı, muhteşem resulü ve nebisidir. Abdi ve resulüdür.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 Her şey mamur ve her taraf umran haline gelmiş. Hz. Muhammed sayesinde sallallahu aleyhi ve sellem... Allah el yevme ekmeltu lekum kum ve etmemtu aleykum ni'meti. Bugün ben dinimi tamamladım diyor. Veda haccında, hayatı nebi gruba meylettiği zaman, ilk ve son hacını yaparken güneş dağla dudak dudağa geldi hengamda adbanam devesinin üzerinde insanlığa son sözlerini söylerken Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a semadan vahyi geliyor göklerin dudakları açılıyor kalbi baki nebevi ilahi alemden gelen hakikatlerle neşve ve cid içinde kendinden geçiyor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 Şükredeceksiniz ki ahiret gibi büyük bir nimetle Allah nimetini artırsın. Huatmamtu aleikum ni'mati, wa radhi tu lakkumul islametina. Yol yöntem sistem ve nizam olarak İslamdan razı oldum ben buyuruyor. İslamdan razı oldum, Müslümanlardan razı oldum, Müslümanlıktan razı oldum. Daireyi kutsiye içine girdiğiniz zaman.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 Hazreti Ömer sordu, hangi ayettir? El-yewme ekmeltu lekum dínekum. Hazreti Ömer tebessüm etti. O ayetin nasıl nazil olduğunu, nerede nazil olduğunu, hangi hava içinde nazil olduğunu, maaşeri Müslüman çok iyi bilir. İslam cemaatimizler çok iyi biliriz buyuruyordu. O gün cidden bayramdır. Ama öyle bir bayram ki, geldiğinde aynı zamanda,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 Artık gel bana hitabını intizar ediyor. Onunla her şey tamam. Burada esas arz edeceğim şeyi arz etmedim. Hazreti Muhammed'le her şey tamam, diğerlerinde eksik miydi? Kurey arzın bir şehir haline gelmesi Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'la oldu. Eskiden her cemaate, her kabileye, her klan'a bir nebinin gönderilmesinde zaruret vardı. Beşeri zaruret. Allah için değil, beşeri zaruret. Zira Çin'deki bir peygamber gelip Hint'te bir vazifeyle, kendisine yüklenen bir vazifeyle vazifeli kılınsaydı onu bir hakkı nezah edemezdi. Türk'ün peygamberi, Arap'ın peygamberlik vazifesini tahammül edemezdi, yüklenemezdi.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 veya milletlerin, devletlerin birbirlerine Ak ve anlatma kavgası olmayacak. tabakatı beşer muharebesi olacak. Amerika'da Çin'in meselesi, Çin'de Amerika'nın meselesi. Ve bunlar bir günde verecek Onun için Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin beşerin gelişmesi safhasında rastladığı nokta girizgah varyant, tabakatı beşer kavgasının meydana geleceği varyanttır.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 Ne güzel ifade eder o. Her şeyi tamamladığını, bir kafiye gibi geldiğini ve eksik geldiğin tamamla tamamıyla onunla tamamı erdiğini ne güzel anlatır sahih hadisinde. <Lokal> meseli <humano> <although ihi> ve mesel ümmeti. Ke meseli raculim bena beyten illa mevdi'a lebinetin. Fe cealen nasu yatufun ve yağcebun fe yakulun hella vüzeat hazih'in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 Yer yer İslam'ın tarifini vermiştir. Risaletinin muktedası. Buhari Müstesna kütübü Kamsa'da Hazreti Talha şu hadisi rivayet eder. İslam'ın tarifi adına. Bir bedevi geldi Resul-i Ekrem vesselama İslam'ı sordu. İslam nedir ya Resulallah dedi. Allah Resulü buyurdu. Salavatul kams fil yavm leyle günde beş defa gece gündüz namaz kılmak.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 Ve anna Muhammed'er Resulullah. Hz. Muhammed Allah'ın Resulü. Ve tukima's sala ve tu'ti'z zeka. Namazı kılma, zekatı eda etme, hacca gitme, ve tasum Ramazan ve ta'ajjul beyt-i'n-ishta ta'dile sabilah. Burada daha geniş bir tarif buluyoruz. İslam'ın erkanının tarifini buluyoruz. Arz edeceğim ben onu.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 Beş bölümde izah edilmesi mümkündür. Es-İslam sehmun. Es-salatu sehmun, vez-zekatu ve hacü'l-beyt sehmun, ve'l-emru bil-ma'ruf İslam 8 ayrı bölümden, ana bölümden ibarettir.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 O yeni temessül eden hesap defterleri, senin hayatın hesabı, senin günümlerin, cirmille beraber günümlerin. Bu kadarcık küçük şey buna ağır geldi ya Rabbi ya bu nedir der. Buyurur ki o da kelimeyi tevhid veya kelime-i şehadettir. Sıtkıyla gönlünü konuşturdun. Bir kere Allah deyiverdin. Allah celle celaluhu bunu her şeye kafi ve vafi gördü. مَنْ مَا تَلَا billahi بِاللّٰهِ kal دَخَلَ الْجَنَّةِ Buhari Müslim hadisi. Kaybolmuştu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes aradı. Üzgün üzgün aradılar. Ebu Zer onu buldu bir harabenin içinde. Yüzünü yere koymuş Rabbine karşı şükran secdesindeydi. Dolu dolu gözleri dolu yağmur buludu gibi yaş döküyordu. Kendine gelince ya ebazer, beşir şiir dedi. Müjde. Etani Cibril febeşşerenim. Ennehu men mâ telâ yüşrik villâhi şey'en dekhalel cennet. Cibril bana geldi ve müjde verdi. Dedi ki bir kimse kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid ahdü peymanına sadakat içinde ölürse, yani Allah'a eş ve ortak koşmayarak ölürse cennete girer. Abu Zer diyor ki dedim va inzana ve insarak zinae sahırsızlık yapsa da girer mi va inzana ve insarak zinae sahırsızlık yapsa da girer tekrar ettim ya Resulallah va inzana ve insarak va inzana ve insarak zinae sahırsızlık yapsa da girer Dördüncü defa Allah Resulü va inzana ve insarak ala ragmi an abi derrim. buyurdu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 Bu söz kısa hadizatında zatında fakat çok derin. İnanmam lazım benim bunu söylemek için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. İnanmam lazım bunu söylemek için. Bunu söyleyeceğim ben. Bana biraz mehil ver dedi. Ne anlatıyordu aşa bununla? Nefsim gibi bazı kem talih kimselerin söylediği gibi söylenmeyecek bu.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 Ümeyr İbn-i Vehib de mehil almıştı. Safvan İbn-i Ümeyye İbni Halef de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan mehil almıştı. Her şey ondan mündem iç. Kelime-i kelime-i Tevhid'e geldiğimiz zaman minarelerden aynı ses yükselmeye başladı tevafuk olarak. Ben La ilahe illallah derken yüzlercesiyle beraber müezzinler de la ilahe illallah diyecekler. Şair-i ifadesiyle? O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli. Cenab-ı Hak bu sesleri kesmesin. La ilahe illallah da her şey mündemiş. Allah dediğimiz zaman neler ifade ediyor Allah Celle Celaluhu? Ariz-i Kur'an tefsirinde Manisa'daki derslerde bu hatırımda kaldığına göre İslam'a küçük bir dalış yaptığımız zaman bir ezemit dersinde bunu arz etmiştim. İcmali arz etmede fayda mülahat ediyorum. Halk arasında, avam arasında Allah kelimesinin elifini kaldırsanız derler ki lillah yine Allah demektir. Le'yi kaldırsanız leh yine Allah demektir. O le'yi de kaldırsanız hu yine Allah demektir.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 elehe ve elihe elehe recülün elehe ve veya elehet fesiletün dediğimiz zaman elehe bir adam itmeenne elehe recülün itmeenne ve sekene diyor adam üluhette bulundu adam ilahi bir şey yaptı bunun manası şu demektir sükunete erdi ve itminana kavuştu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 Sadece lafsayı Celal arasında görüyoruz. Buna göre ne oluyor? La ilahe illallah derken, La mutmainne ileyhi illallah. Ondan başkasıyla itminan olmaz. Ancak Allahla itminana kavuşur beşer. Ela bir dikrillatatmayın Nur Kur'an diyor. Dikkat edin, kalpler Allah'a imanla itminana kavuşur. Lâ mâbudu illallah. <Lâhâ> Balillâhi <'a> fa'budu. <fe> Sadece Allah'a kulluk yap. Ebede dediğimiz zaman Allah kelimesinin kökünde bunu da buluyoruz. Lâ melce ve lâ menca illâ ileyh fetevekkel <â lallâ> Allah'a Allah güven ve dayan. Beşeri yükünü Allah'ın vapuruna koy. Allah'a itimat et. Böylece huzura kavuş. La <Lâ> müstecâre ileyh illallah.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 Mübarek Ramazan-ı Şerif'in gümrünü ve hayrı içinde bizleri de bereketli kılsın. Amin. Hutbede devam ettireceğim şey müstesna. Burada iki küçük hususa dikkatinizi rica edeceğim. Her defasında unutuyorum. inanın belki beş altı aydan beri ben içeriye girerken ayağı kalkıyorsunuz. Ben böyle bir şeyden Allah'a sığınırım. Siz de Allah'a sığının. Ben nefsinden emin değilim. Siz kalktığınız zaman... Ben orada muhasebemi yapıyorum. Ülen cöl diyorum. Ülen solucan diyorum. Falan diyorum filan diyorum ama emin değilim nefsimden. Beni tehlikeye atmayın. İkincisi Resul-ü Ekrem'in bu mevzudaki sözünü size rehber olarak vereyim. La takumu kema takumul acim. Acemlerin büyük saydıklarını ayağa kattıkları gibi ayağa kalkmayın. Ayağa kalkmayın. Hele cemaat hiç ayağa kalkmasın.